Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün bizim için çok heyecanlı bir sabah oldu. Çünkü e, misafirlerimiz var, sevgili Berfinle Leyla. İlk defa e, izleyicili bir yayın yapıyoruz. Evet, <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> Şimdi içeriden el sallaştık biz tabii, siz radyo olduğu için göremiyorsunuz tabii. <gülüyor> e, bugün güzel bir konuyla başlayacağız programa. Şiddet ve şiddetsizlik. Ee, Günüşü Kitaplığı'nın Çıtır Çıtır Felsefe e, dizisinden yeni bir kitap çıktı. Ee, Şiddet ve Şiddetsizlik adında. Çıtır Çıtır Felsefe'den daha önce bahsetmiştik. Genel olarak e, dizinin diğer kitapları hakkında da konuşmuştuk ama Şiddet ve Şiddetsizlik başlığını görünce e, bir kere daha bu konu hakkında konuşmamız gerektiğine karar verdik. E, kitabın yazarı Birgit Lab B. E, ve Türkçe'ye Azade Aslan tarafından çevrildi. Bu kitapta diğer çıtır çıtır felsefe kitaplarında olduğu gibi yine bir konu ele alınıyor ve o konunun çeşitli boyutları, farklı bakış açıları tek tek inceleniyor ve ortaya bu seride benim en çok hoşuma giden yan bu ortaya net bir şey söylemiyor. Net bir yargı koymuyor labbe ve e, o kura bırakıyor sonucu. Yani üstüne düşünmemiz gereken birçok şey önümüze Bir düşünme önümüze pratiği aslında kazandırıyor evet. bize. Yani bu, buradan yola çıkarak şudur doğru. Bu, zaten öyle bir şey evet. yok çünkü. Yani, değil mi bir e, tane evet, doğru yani yok. Çünkü e, bazen birisi için e, şiddette öyle değil şiddet. Hani gerçekten herkes için e, olumsuz bir şey ama diğer serinin diğer kitaplarında bazen öyle bir durum ortaya koyuyor ki mesela birisi için doğru olan, başkası için yanlış, onun için yanlış olan bizim için doğru olabilir. Yani bakış açılarına göre değişebileceği ve bizim de bu anlamda düşünebilmemiz gerektiğine dair bir yaklaşımı var. Kitapta, bu kitapta öncelikle şiddetin tanımıyla başlıyor. Yani şiddet Nerede başlar? Şiddetin sınırları nedir? Ondan söz ediliyor. Bir baba oğulun evde birbirleriyle dövüşmesini anlatıyor ilk öyküde. Kısa kısa öyküler var zaten bu kitaplarda. İkisi bu dövüşten keyif alıyorlar. Çünkü bir oyun oynuyorlar aslında. Yani aslında işin içinde bir şiddet var ama o şiddet zarar veren bir şiddet değil. İki tarafın da keyif aldığı bir oyun daha sonra zaten olimpiyat oyunlarına geçip olimpiyat oyunlarının ve spor karşılaşmalarının da aslında bir tür e, şiddet olduğu ama sınırlandırılmış e, kurallarla belirlenmiş bir şiddet içeride yine dair bir yaklaşımı var. Yani aslında burada tamamen kontrollü e, olarak yani içimizdeki o birikimi mi diyelim evet. enerji fazlası mı diyelim hani hep de böyle tanımlamalar kullan. çocuklar için de kullanan işte çok enerjisi fazla bu çocuğun falan bir şeyler denir. Herhalde onun... ...en e, nasıl diyelim makul halini evet. gösteriyor bize. Yani işte kurallarla belirlenmiş şiddetin sınırının Hı -hı. ne olduğu belli. E, ne yapabileceği belli. E, ve o, o anlamda kötü olumsuz bir şiddet söz konusu hani olmuyor mu spor karşılaşmalarında bu sınırların aşılıp da e, şiddete kavgaya dövüşe vardığı noktalar da olabiliyor ama... E, ...kitabın içinde bir yerde çok güzel bir laf var doğada hayvanlar durup dururken şiddet uygulayıp birbirlerine saldırmazlar diye bir tanımlamada bulunuyor ve diyor ki kendiliğinden ortaya çıkıveren şiddet insanlara özgü bir davranıştır. İşte bu yüzden içimizde şiddet korkusu tıpkı küçük bir gece lambası gibi sürekli yanar diyor. Yani orada yani yanmakta evet. olan bir şey var ve bu fitili ateşleyip ateşlememek bize bağlı. Ve bu çok korkutucu da bir şey evet. aslında değil mi? Yani insanın ...böyle bir özelliğinin bulunması... ...içinde evet. şiddeti sürekli barındırıyor olması... ...ve nedensiz bir şekilde ortaya çıkartabiliyor olması... ...yani bu zaten gerçek bir resim... Evet. Ee, ...ve bu resminde bazı sonuçları var... ...işte böyle bir kitabın ne işe yarayacağı da çok evet. açık... ...yani bu sözü söylemeden önce... ...birkaç örnek vermiş yine yazar... ...işte partiden dönen ve... E, ...arabası bir otoparkı... ...karanlık işte... E, ...birazcık ıssız bir otoparkın içinde... ...park etmiş bir kadın... E, arabasına giderken içinde hafif bir korku hissediyor tedirgin oluyor işte e, bir futbol maçına ilk defa gitmiş bir çocuk o kalabalığın bağırış çağrışının arasında tedirgin olup babasının elini tutuyor e, işte bir gösteri olacağı için okul gezisi iptal ediliyor falan gibi bir örnekler var ve bu, buradaki özneler hep içlerinde bir korku hissediyorlar sonuçta bir şey oluyor mu başlarına bir şey geliyor mu gelmiyor gelebilirdi. ama işte o içimizdeki o korku Şiddetin her an varlığını bize hissettiren e, sinyal gibi e, orada yanıp sönüyor sürekli. Peki şiddeti tanımlıyor, işte örnekler gösteriyor vesaire bu durumları açıklıyor ama sonra ne öneriyor? Yani e, öneri demek de doğru değil belki bu kitap özelinde ama e, hani nereye varıyor? Şiddetsizlik neresinde? Evet şiddetsizliğe de sonra geçiyor. Şiddeti e, bir çember olarak tanımlıyor bu kitap. E, başı sonu belli değildir. Nerede başladı nerede bitebileceği bitirir, yani öyle bir e, başlangıç noktasını asla kesin olarak söyleyemezsiniz bir şiddet anında diyor. Bir anda çıkı verir ve her taraf iki ka, tarafta karşılıklı birbirini suçlayarak sonsuza kadar böyle bir döngü halinde devam edebilir diyor. Bu bir girdaptır diyor. Ve e, girdabın içine çekildiğin an çıkman mümkün değil. Yapman gereken o girdabı hissettiğin an onun yani da... içine atılmak yerine bir adım geri çekilmek ve işte o noktada şi... <gülüyor> pardon şiddetsizlik e, tarafına geçmeniz gerekir diyor. Bu da kastettiği şey şu mu acaba? İşte e, e, ben çıkıyorum dışarıya dışarıda işte kaldırıma park etmiş bir adam var. Onunla tartışıyorum işte öfkeleniyorum. Ondan sonra yürüyorum işte bir yere gidiyorum orada birisiyle karşılaşıyorum. Çok alakasız bir konu bir şey diyor ve... Ben önceden öfkelenmiş hı hı. olduğum için kavgaya meyilli oluyorum zaten ve hani evet. böyle bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Çünkü nedenleri öfkenin işte şiddetin genelde sanki biraz gizli alıyor gerçek evet. nedenleri. Yani hatta pek e, alakası da olmayabiliyor ortaya çıkan şiddetle. Ne evet yani hiç e, bir, burada da benzer örnekler var. Yani e, bir baba e, gelip çocuğuna tokat atıyor ama onun öncesinde yaşanmış bir olaylar silsilesi var. E, bir... O olayların başka sonuçları olabilir. Öyle söylediğinde mantıklı geliyor kulağa ama gelip de işte işten, iş yerinde yaşadığı sıkıntı yüzünden çocuğun tokatladın ikisi arasında hiçbir mantıklı bağlantı Hı -hı. kuramıyorsun. Yani şiddetin hiçbir mantığı olmuyor ve bir yanda yani bir gerekçesinin olmadığını açıklıyor burada. Evet yani birbiriyle ilişkisi olmayan durumlar. Bunlar. Evet ve öneri olarak şiddete şiddetsizlikle yanıt verirsek. Şiddete başvuran kişiye onunla aynı dili konuşmadığımızı söylemiş oluruz diyor ve o noktada zaten sana diyebileceği bir şey kalmıyor şiddet yalnız kişinin ama şiddete şiddetle karşılık verdiğin zaman işte o demin sözünü ettiğim, yani Biricid'den benim sözünü ettiği daha doğrusu şiddet çemberin içine, girdabın içine sürüklenmiş oluyoruz. Peki çemberi ee, nasıl kıracağız? İşte o çemberin içine hiç girmeyerek hiç yani... Girmemek, evet. e, bunu bir bir tür nasıl diyeyim şiddet dedektörü içimizde bir tür şiddet dedektörü barındıracağız belki ve erken uyarı sistemi burada da zaten şey Ama o zaman Mahatma Gandhi örneğine mi acaba? Şiddetsizlik gerekiyor? Yani, evet. Hani değil mi çünkü eğer şiddetin içine hiç girmeyeceksek yani öyle bir karşılık vermeyeceksek hı hı. onun içinde bulunmayacaksak aslında bu pasif direniş evet. demek oluyor. Yani burada hani doğrudan bahsediyor mu kitap bilmiyorum ama. E, Mahatma Gandhi'den özellikle bahsediyor ama şiddetsizlik işin diğer boyutu ondan bahsediyor. E, yalnız şiddetsizlik de şi, sihirli bir formül değildir diyor. Yani hı. bazen e, şiddetsizlik de e, bir çözüm olmayabilir diyor. Yani şiddetin sonunda e, çatışma çıkabilir. O çatışma e, şiddet çatışmaya çözüm getirmez diyor ama şiddetsizlik de her zaman çözüm değildir çatışmayı uzatabilir bu sefer diyor. Yani, ha, yani bir zorbayla bir karşılaştığın evet, zaman karşılaştığın takdirde... okulda çocukların başına çok gelir. Yani sen hani pek bulaşmak istemiyorsundur ama işte zorbalar vardır genelde büyük sınıftan olur bu zorbalar. Hani Aha. öyle bir şekilde ya da bir sürü halinde dolaşıyordur bunlar ve e, hani üstüne gelirler sen... Geri çekildikçe onlar üstüne gelirler onlar için asla tatmin edilemeyen bir duruma dönüşür hı hı. hani çünkü şey yapmıyorsun karşılık vermiyorsun onun istediğisi hakikaten belki de alt altı üst üste kavga evet. etmek yani böyle bir durum yaşanır ve bu da şiddetsizliğin aslında çözüm getirmediği durumlardan bir tanesi oluyor herhalde. Evet ee, ee, şöyle bir örnek var yine hı. burada ee, şiddetsizlik büyük bir hayal gücü zeka sabır ve direnç gerektirir diyor. Hmm. Ee, bir örnek de şöyle, e, mahallede bir tane pastane var. O pastaneden alışveriş yapan bir çocuk var, bir kız çocuğu ve e, her gittiğinde oradaki çikolatalı çörekleri Kendisi de bayat verildiğini fark ediyor. Ama bakıyor yetişkinlere her gün taze hmm. ürün veriliyor. Ama o ne zaman gitse, bunu hatta satıcıya, oradaki satıcıya da söylüyor. Memnun değilsen başka yere git diyor adam. Bu çocuk da bu dükkana neler yapabilirim? İşte koku topları atacağım, işte para müşterilerini kaçıracağım. Eğer aynı şeyi yapmaya devam ederse gidip vitrin camlarını kıracağım diye. Yani bir şiddet... Evet. düşüncesi ortaya çıkıyor ve bunu arkadaşlarına anlatıyor. Arkadaşlarının planından bahsedince işte 4-5 tane arkadaşı var. Onlar da benzer şeyler yaşamışlar. Yani adam resmen çocuklara bir ayrımcılık yapıyor ve e, bu Meryem'in arkadaşlarından biri Thomas dükkanı boykot edelim diyor. Nasıl olacak? Hmm. E, hani taş atıp camlarını kırmak yerine e, bir daha oradan bir şey alıp çikolatalı çörek almayacağız diyor. E, almıyorlar. Pek bir şey fark etmiyor. İşte okuldaki bütün arkadaşlarına yayıyorlar bunu. Daha çok kişi alışveriş yapmamaya başlıyor. Yine bir etkisi olmuyor. Bu sefer ailelerine örgüt diyorlar ve oradan başka ekmek de almamaya karar veriyorlar. Yani giderek Büyüyor e, yani şiddetsizlik evet. hani büyük bir hayal gücü, zeka, sabır ve direnç gerektiriyor. Yani burada büyüyüp güçlenen bir e, karşı güç oluşturuyorsun ama şiddet kullanmayarak karşı direnç yapıyorsun bunu yani bir araya gelerek evet. daha doğrusu. Örül yani, sözcüğü bizim Türkiye'de çok korkutucudur ama burada bir araya gelmekten bahsediyoruz. Evet. Söz yani bir bir tür e, sivil itaatsizlik mi evet. oluyor burada? Yani pastane sahibine karşı böyle bir girişimde bulunmuş oluyorsun. Ee, bu arada şimdi alakasız pastancıya olacak. Pastancıya karşı sivil ithalsizlik olmuyordur Olmuyor. tabii Olmuyor. <Evet. gülüyor> sivil <gülüyor> ithalsizlik deyince demin e, Gandhi'den de bahsedince başka bir kitap aklıma geldi. Daha önce ondan da söz etmiştik. E, Andrew Clemens'in Konuşmak Yok diye Aa, evet. e, bir kitabı çıkmıştı yine Gülüşşehir kitaplığından. Orada e, ödev olarak Gandhi'yi alan bir e, öğrenci Gandhi'nin e, konuşma orucunu öğreniyor ne yaptığını öğreniyor Gandhi ve Gandhi her pazar günü yanlış bilmiyorsam evet. ya yani da haftada bir gün susuyor e, susuyor ki hani o dinginliğe kavuşmak iç yani ruh e, hunu dinlendiriyor zihnini dinlendiriyor ve Ödevde bunu öğreniyor. Evet e, ve bu çocuk da bunu denemeye karar veriyordu. Okulda küçük çaplı bir kaosa neden oluyordu ama giderek bu dalga dalga yayılıyordu çocuklar arasında bir oyuna dönüşüyordu. Yani şiddet ve şiddetsizlikte bir ilgisi yok ama pasif e, direniş deyince aklıma geldi bir yandan. Aslında bir ilgisi var gibi geliyor bana yani hani sürekli iletişimde mesela şu anda yaşadığımız iletişimde aslında bir tür şiddet bir yandan onu da... Evet sürekli yani bir maruz kalırız. Yani, evet. Bu arada kitapta yine ilginç bir bölüm var. Şiddet deyince fiziksel e, şiddeti konuşuyoruz gibi oldu ama aslında şiddetin bir de e, bir diğer boyutu var diyor kitap. E, onu da mesela duygusal şiddet. işte Duygusal şiddeti e, soğuk ve sıcak şiddet hmm, e, olarak tanımlamış manevi şiddetten söz ettiği bölüm. E, annesiyle babası geçinemeyen boşanmış bir e, çocuk var Nil. Ee, annesine babasından bahsedemiyor babasını annesinden bahsedemiyor Çünkü ne zaman böyle bir şey Hakkında konuşsa Onlar tarafından böyle bir başka Bir dirençle karşılaşıyor Bu, Ve hani duygusal olarak kendini e, zedelenmiş hissetmeye başlıyor buradaki çocuk. E, i̇çten içe onu içten içe yiyen bu e, şiddet duygusal şiddet aslında bunu soğuk hmm. e, şiddet olarak tanımlamış ama bu soğuk şiddet içimizde yani başka başka nedenlerle içten içe bizi yaralayan şiddet zamanla orada mayalanıp mayalanıp çoğalıp artıp sıcak şiddet denilen fiziksel hmm. bir e, bambaşka neden işte mantığı olmayan başka bir e, durumda ...sıcak şiddet olarak, fiziksel şiddet olarak dışa vurur hmm. diye yine örneklendirilmiş. Sen bir şey diyordun sanırım. E işte şunu söyleyecektim ben yani çocukları özellikle bir silah gibi kullanmak... ...yani orada şiddet çok katmanlı bir şeye dönüşü veriyor. Hem işte iki yetişkin arasında bir silah olarak çocuk bir şiddet... ...hem çocuğun yaşadığı bir şiddet diye hani o bütün... Onları söyleyecektim ama zaten üzerine uzunca konuştum. Evet. E, şiddet ve şiddetsizlik gün ışığı kitaplarının çıtır çıtır felsefe e, dizisinden çıktı. Biri Cidla B tarafından kaleme alınmış. E, biz bugün bu kitabı bizi arayan e, ilk dinleyicimize armağan edeceğiz. Ama şarkı çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize evet, armağan e, edeceğiz. Telefon ve şarkıyı da anons edeyim. 0212 343 4040 şarkıda maske filminden Cuban Pit. Party time! What's new, baby? I love it. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rum. When I play the maracas, I go chick chicky, boom chick chicky, boom Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky, boom chick chicky, boom I am Eddie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 Felsefe serisinden çıkan e, Şiddet ve Şiddetsizlik kitabını bizi arayan dinleyicimiz Didem Piraye Yıldırım kazandı. Tebrik ederiz. Şimdi biraz e, başka doğaya dönelim birazcık. E, bu, bu sefer üstelik yani doğa çok ilginç oldu çünkü doğaya dönelim dedim ama bahsedeceğim bir elektronik kitap. <gülüyor> e, evet oluyor böyle şeyler. E, Manolin tarafından yayınlanan Kardan Çocuk ...adlı elektronik kitaptan söz etmek istiyorum. İsmet Kür'ün e, yazdığı bir romanın e, elektronik kitap olarak uyarlanmış hali bu. E, resimleri, görselleri var. Tabii anime edilmiş görselleri hı hı. var. İnteraktif bir kitap. Elektronik olunca tabii öyle olmasını bekliyoruz. E, resimleyen Özgül Kosifoğlu. E, seslendirme de var. Yani Hı -hı. hem e, şeyler var nasıl diyelim ortam sesleri var işte kuş sesleri vesaireler işte kuşa dokunuyorsun Hı -hı. cik cik ötüyor işte köpeğe dokunuyorsun havlıyor rüzgar sesi vesaire. Vizital ortamda yapılabilecek her Interaktif şey bir kitap. uygulanmış. Evet, evet. ve e, seslendiren de Şeyma Ayık. Şimdi kitabın e, önemli bir e, özelliği var aslında e, hemen oradan başlamak istiyorum İsmet Kür 1916 doğumlu bir yazar. Yani herhalde böyle elektronik kitap uygulaması olan en yaşlı yazar olabilir, bilmiyorum. Yani böyle bir araştırma var mı, yok mu bir böyle bir kayıt tutuluyor mu, bilmiyorum. Ama Türkiye için en azından öyle. Türkiye'de tabii. çünkü zaten elektronik kitap uygulaması çok fazla yok. Yani Çocuklar elektronik bir takım yapılmış. uygulamalar var da düz doğru düzgün bir içerik bulmak hı hı. çok zor. Hani bu anlamda da tabii elektronik kitap olarak önemli bir çalışma. Onu da söylemek hı hı. lazım. Şimdi kardan çocuk e, hikayesinden bahsedeyim birazcık. İşte kar yağıyor e, güzel güzel. Ondan sonra çocuklar çıkıp doğal olarak kardan adam yapıyorlar kar yağınca. E, ondan sonra işte üşüyorlar yoruluyorlar işte evlerine gidiyorlar vesaire. Derken işte kuşlar uçuşmaya başlıyor kardan adamın etrafında derken güneş çıkıyor. Ha, e, tabii kardan adam her, için en tehlikeli yani, evet, şey. Yani evet kardan adamın kaderidir bu yani güneş çıkınca eriyecek mecburen. E, ondan sonra e, işte... Kuşlar onu serin tutmaya çalışıyorlar etrafında kanat çırpıyorlar vesaire yapıyorlar falan ama işte olacak gibi değil. O sırada başka bir kuş geliyor diyor ki bak şu karşıda yani kuş gösteriyor karşıdaki karlı dağları gösteriyor. Ee, kardan çocuk da anlıyor diyor benim oraya gitmem lazım çünkü burası ısınacak belli ve hani zorlayıp kendini yürümeye başlıyor. <gülüyor> Sonra işte yolda tabii ki hızlı olamıyor kardan çocuk. Erimeye başlıyor. İşte kuşlar ona yardım etmeye çalışıyorlar. Önce bir tane tavşan geliyor. Bir burnundaki havucu kokluyor. Sonra bir tane kova buluyor bir yerden. Kardan çocuğun erimiş yani baya eriyip halde. Onun işte kalan kısmını kovaya koyuyor ve taşımaya başlıyor. Derken işte kuşlar daha büyük kuşlar bu sefer yardıma geliyor. Onlar alıyorlar ve kardan çocuğu o karlı dağ başına götürüyorlar. Orada kardan çocuk yeniden ee, işte eski haline kavuşuyor mesela bu hani öyle oraya gidince öyle oluyor. Ondan e, sonra yürümesine de e, garip karşılamıyorsak. Hayır hayır tabii yani. garip karşılamak yani nasıl Hadi, oluyor bilmiyoruz yani orada öyle oluyor oldu ortama Hı -hı. kavuşmuş. Ondan sonra e, tekrar işte mevsim değişiyor. Hı -hı. Ee, orada mesela bu uygulama halinde işte e, mevsim geçişlerini görebiliyoruz Hı. mesela işte yani bayağı e, nasıl ağaçların diyelim? yeşillenmesini e, pek lirik pek pastoral bir sahne olmuş o böyle e, işte ağaç çıplakken işte e, tomurcuklar çiçekler yapraklar tekrar dökülmesi o sırada işte rüzgar sesi kuş sesi vesaire neyse bütün bunlar. E, ondan sonra kardan çocuk işte yeniden kardan çocuk ama e, tekrar mevsim tabii ki. Hı. E, kar mevsimi bir daha bitiyor doğal olarak. Ee, şimdi gittiği yerde kardan çocuk ilk hani karlı tepeye gitti Hı -hı. orada yalnızlık çekmeye başlamıştı. Çünkü etrafında kimse yoktu. Hı -hı. Yani yapayalnız kaldı gitti tamam erimedi ama hani dostları arkadaşları da olmadı. Hiç kimse yoktu. İşte tekrar iniyor e, bu kar mevsiminde ve kar mevsimi tekrar dönünce bu sefer tekrar e, yani bu sefer erimeye karşı çıkmıyor. Erimeyi kabulleniyor bu sefer. Hı -hı. Kardan çocuk ve işte bir de köpek bir dostu var ee, küçük kara köpek ee, işte o tekrar geldiğinde işte yerde bir havuç işte gözünü yapmışlar o kömür parçaları hı hı. vesaire onları buluyor ve öykü bu şekilde bitiyor. Ama sonradan tekrar onun eridiği yerden işte onun ha doğru tabii yani öykünün devamında tekrar, tabii, tekrar işte oradan yani o döngü, döngü i̇şte doğal döngüye bahar gelince dönüyor. orada bir papatya bitiyor mesela yani hani o şekilde bir. E, final. Ben biraz tabii sert bitiriverdim birden evet. bir o ikiyi. E, şimdi bu e, kitapta tabii elektronik kitap halinden bahsediyorum. Bu elektronik kitapta e, yani bir kara kalem hani kuru boya dokusu var sürekli. Hı -hı. Bu e, sonradan yani bu resimler yapılmış. Bunlar sonradan anime edilmiş. Yani biraz aslında zor bir yol tercih Hı -hı. edilmiş. Bu işi yapmak için zor bir yol. Hani doğrudan animasyon ne bileyim vakum tabletle pıt pıt, pıt evet. yapıp da onu hani öyle bir şey yapılmamış. Elle yapılmış her şey Aha. sonra elle yapılan bütün bu e, görseller ki onlar da çok açıkçası yani bayağı şeyler yani pastoral, lirik evet. hani böyle güzel e, şeyler olan tatları olan yumuşacık yumuşacık görseller. E, işte o anlamda mesela bu görsel yapısı işte bunu konuşmamız gerekiyor belki de çünkü internet dijital ortam vesaire deyince e, işte çok güçlü animasyonlar çok güçlü Aha. böyle hani artık hani. ...var ya bilgisayar oyunu bir ateş ediyorsun... ...kafası patlıyor falan hani böyle... <gülüyor> Şimdi ...çok acayip bir başka dünya var aslında... ...dijital ortamda. Evet. Fakat bu... ...tabii çok naif bir... Ya Bu alışık çalışma. olduğumuz kitaplarla... ...dijitali birleştirmiş değil mi? İki tarafı... ...aynen öyle ikisini birleştirmiş ki... ...bence bu çok önemli bir evet, yaklaşım... Yani o... ...çünkü insanlar ya yani ebeveynlerin... ...çok bizim hani, hani konuştukları bir konu var... ...yani işte çocukları... E bilgisayar başında oturtmak istemiyoruz bir de şimdi elektronik kitap çıktı ne yapacağız filan diye hı hı. bir kere iyi seçeceksiniz her zaman olduğu gibi ikincisi e, elektronik kitaptan kaçmanın ben anlamını anlamıyorum yani çok garip değil mi elektronik kitaptan? Yani bilgisayara mümkün olduğunca geç. Ee, otursun diyorlar ama bütün gün televizyon açık mesela ha, ona işte, hiç takılmıyor insanlar. Işte, zaten... dijit ve bilgisayardan kaçamayız artık yani Şimdi Çocuklar orada... bilgisayarla bir dünyaya doğuyorlar. Aynen bu öyle. Normal o, onlar için. O bencilliğe değinmen de çok iyi oldu. Aman çocuk fazla gürültü etmesin. Bir kafamı dinleyeyim diye televizyonu aç. Eline ver iPad'i. Gönder işte kuşları gö uçurup uçurup patlatsın bilmem ne. Ondan sonra elektronik kitap olunca a nasıl olacak? Yani bu yani hem bir 200'lük barındırıyor hem aşırı bir bencillik. Barındırıyor bence bu noktada da yani herkesin bir oturup bir daha düşünmesi gerekir Hı -hı. bence bu konuyu yani ben elektronik kitaba kesinlikle karşı değilim ama nasıl bir iş yapıldığına bağlı olarak evet, nitelikli tıpkı, ve niteliksiz mi ona tıpkı, bakmak lazım. Evet yani kitapları da seçmiyor muyuz normal kitapları bunu da seçmemiz gerekiyor yani hikaye bu aslında Hı -hı. E bir de burada interaktif bazı özellikler var yani elektronik kitapların sağladıkları bazı güzellikler var bunları e, kullanmamak için de bir neden göremiyorum açıkçası. Yani e, normal bir kitap, kitaptan farklı yani burada eleştirilebilir. işte ama hayal gücünü kesiyor. Niye? Çünkü o kuş sesini ben hayal etmiyorum. Basıyorum ötüyor. Ve o kuş öyle ötüyor. Hani burada bir kısıtlayıcı bir şey varmış gibi de görünebilir. Hı. Ama okuma eylemi açısından baktığım zaman okumaya çok da davet eden bir Hı. yanı var. Yani burada birazcık e, nasıl algıladığımız ve nasıl anlattığımızla Hı. ...alakası olduğunu düşünüyorum bütün bu meselin. O yüzden bu yapılan işi de yani bu kardan çocuk çalışmasını da... E, ...açıkçası çok önemsedim. Evet. Yani bu işin hani bütün yapısıyla işte öyküsüyle içeriğiyle... ...işte döngüyü anlatıyor. Yani yaşamın döngüsünü Hı -hı. anlatıyor. Mevsimlerin döngüsünü anlatıyor. Başının sonunun olduğunu hayatın Hı -hı. anlatıyor. Dostluktan arkadaşlıktan bahsediyor. Şimdi bu içerik bu görsellerle açıkçası... Ee, şeyi de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani piyasaya yapılmış bir iş olsaydı çok başka bir şey olması gerekirdi. Hı hı. Yani işte biraz önce bahsettiğimiz işte kuş fırlatacaksın o patlayacak öyle bir şey olması gerekirdi. Yani ki hı hı. E, o yüzden çok da e, önemsedim bu çalışmayı. E, çok da güzel bir e, girişim, olmuş. girişim olmuş. Bütün olmuş zaten. Hı hı. Yani toplama baktığımız zaman da son derece güzel bir iş olmuş. E, bir de tabii işte 90... 8 yaşında, 90, 96. 96 yaşında bir yazar ve onun hı hı. E, işte bir elektronik kitabı var. Yani bu da müthiş bir... E, açık fikirlilik yaşama böyle bir bağlılık, şey, evet. Bence yaşama bağlılık, açık zihin, açık fikir e, böyle bir şey olsa gerek. E, dolayısıyla Manolin'den çıkan Kardan Çocuk... Bir elektronik kitap olarak çıkan Kardan Çocuk ee, sanıyorum iPad'ler için şu anda var Hı -hı. ama işte de yakında İngilizcesi de çevrilecek. İngilizcesi de olacakmış ve herhalde diğer mobil cihazlarda da e, okunabilir. Ee, çok önemlisi diyeyim, bir çalışma. Burada evet. bitirmek zorundayım günlük artık günlük çünkü işareti aldım. Kadar. Evet. <gülüyor> evet Gelecek hafta yine buradayız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakir Kitap Dostu Sizin Okulu Sundu